Bismillahirrahmanirrahim Mursalat Suresi Mekki Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birden 15'e kadar an olsun birbiri ardınca gönderilenlere şiddetle nesip koştukça koşanlara veya Yaydıkça yayanlara Böylece ayırdıkça Ayıranlara Zikri getirenlere Mazeret veya uyarı için size vaat edilen Mutlaka olacaktır Yıldızlar Söndürüldüğü zaman gök yarıldığı vakit Dağlar atıldığı zaman Peygamberlerin Vakti geldiği zaman Hangi güne ertelenmişti Hüküm gününe bu cengirin hangi şey bildirdi sana o gün yalanlayanların yanların vay halini. Evet, Bu Kur'an'dan gelen rivayette bir bir gönderilen kavimden maksat meleklerdir. Şiddetle esip koştukça koşanlar yaydıkça yayanlar ayrıldıkça ayrılanlar kavillerine hepsine melekler denmiştir. Allah sınıfı ve Teala burada kıyametin kopuşunu ve peygamberlerin ondan haber verişini ve o günü yalan yalanlayanların muhakkak bunun başına geleceklerini bildiriyor. 16'dan 28'e kadar Öncekileri biz helak etmedik mi? Ardından sonrakileri de onların arkasına takacağız. İşte biz böyle yaparız suçluları. O gün yalanlayanların vay haline. Sizi bayağı bir sudan biz yaratmadık mı? Onu sağlam bir yere yerleştirdik. Belli bir suriye kadar bunu biz takdir ettik. Ne güzel takdir edenlerdir vay haline o gün yalanlayanların. biz yeryüzünü toplantı mahalli kılmadık mı ölülere de dirilere de orada yüksek ve sabit dağlar var edip tatlı sular içilmedik mi vay haline o gün yalanlayanlarım Rabbimiz Manu Kıveteala önceden gelen peygamberlere muhalefet edip yalanlayanları bir selah ettik. Sonra ardından sonraki, ötekileri de bunların arkasına takacağız. Onlara benzeyenleri işte biz böyle yaparız. Suçların vay haline buyururuz. 29'dan 40'a kadar verin, gelenle hep şeye gidin. Üç kollu gölgeye gidin. Gölge yapmaz ve alevden korumaz. O her biri bir saray gibi kılıcınlar atar ve her biri sanki birer saray erkek devedir. Vay haline o gün yalanlayanların. Bu onların konuşamayacakları gündür. Onlara izin de verilmez ki özür dilesinler. Vay haline o gün yalanlayanların. İşte bu sizleri ve öncekileri topladığımız hüküm günüdür. Eğer bana karşı bir düzeniniz varsa onu hemen kurun yalanlayanların o gün vay halini. Rabbimiz Sübhanuhu Teala öldükten sonra dirilmeyi, cezayı, cenneti ve cehennemi yalanlayan cihatleri tekzit ediyor. 41'den 50'ye kadar Muhakkak ki muttakiler gölgeliklerde ve pınarlardadırlar. Bedenlerinin istediğinden meyveler İşlediklerine karşılık afiyetle yiyin, için. Şüphesiz ki biz ihsan edenleri böyle mükafatlandırırız. Vay haline o gün yalanlayanların. Yiyin ve biraz eğlenin. Doğrusu siz suçlularsınız. Vay haline o gün yalanlayanların. Onlara rükü edin denildiği zaman rüküye varmazlar. Vay haline o gün yalanlayanların bundan sonra artık hangi inanacaklar? Allah subhanahu wa sallahu farları sallahu edip, haramları serp ederek kendisine ibadet eden mutlaki kullarından bahisle onların kıyamet günü cennette ve çeşme başlarında olduğunu biliyor, bildiriyor. Pis kokulu dumanların gölgesinde olan eşkıya mukabil mutlakiler gölgelikte ve pınarlardadır canlarının istediğinden yerler istedikleri zaman türlü türlü meyveler suçlara gelince onlara da dünyadan için yayın için eğlenin ahirette dönüşümüz cihenlemdir Size dünyada onlara rukiye denildiği zaman rukiye varmazsınız ve namaz kılmazsınız diyor İşte bu yalanladığınızdan sonra siz bundan sonra hangi inanacaksınız diyerek Allah subhanahu ve teâlâ siyametten bahsediyor ve onların ahıbetlerinin çok kötü olacağını söylüyor. Allah hiçbir gölgenin olmadığı o gölge kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelerin tam suların altına bir derede katsın. Rahmetini, bereketin üzerimizden eksiltmesin. Elhamdülillah